açık beyin my brain it's always, always neuropolitika neuro neurosanat Hazırlayan ve sunanlar Oğuz Tanrıdağ ve Hakan Gürbüz. Tünaydın efendim. Efendim tünaydın. Ee, i̇yi günler Açık Bey'in e, Açık Radyo'da 94.9 Yeniden birlikteyiz ve e, bir süredir mesleki faaliyetleri dolayısıyla şimdi o mesleki faaliyetleri geçen gün dinledim ama şey tabii ki <gülüyor> hani e, dinleyicilerimiz de bilsinler ki ne yapalım ki şey yapamıyoruz bunu. canlı e, yapamıyoruz kayıt yapıyoruz e, sen tutup da e, iki programlık e, bir kayıt yaparsan e, benim mesleki seyahatte sanki sanıyorsun ki aylarca sürüyor Canım yani... Sadece onu, o kayıtta bulun i̇şte Onu insanlara bırakıyoruz var. da. Ben yaş farkımı filan belirttim yani. Ee... Aman efendim. Şeyde Bir de şey yapmalıyız tabii ki. Bir hani program önce söyledim sana ya. Bu bir gurur <gülüyor> vesilesi. E, bugünkü yine kayıt yaptığımız için. Bugünkü sevgili destekçimize e, ismen teşekkür edemiyoruz. E, eminim bir kişi var. Nereden eminim? Çünkü e, bir arkadaşım açık beyni e, işte, e, dinleyici destek projesinde <gülüyor> destek olmaya çalıştığında e, dediler ki e, doldu hanımefendi. Başka bir program seçin kendiniz. İnanılmaz bir şey. Yani tabii ki e, hani e, Ömer Madan'ın da deyişiyle insanın göz pınarlarında hamiyet gözyaşları birikiyor da <gülüyor> e, akıp sel olmak istiyor ama yapamıyor. Ama tabii şey yapmak lazım bir, bir, bir yandan da çok övünme padişahım. Niye? Yeah. Çünkü e, ne de olsa 15 günde bir yayınlanan bir programız. E, hani haftalık programlar 52 destekçi bulabilirler. Biz 26'yı daha erken doldurma ihtimalimiz yüksek tabii ee, ama yani... Her çok gün, elit bir 26 olduğunu... Her gün yapın dediler de mi yapmadık yani. <gülüyor> <gülüyor> Biz böyle bir şeyimiz olmadı. Ne derlerse o şekilde yapıyoruz. Çünkü Açık Radyo'yu çok seviyoruz. Açık Radyo ailesini çok seviyoruz. Ee, o zaman bir e, dinleyici destek hattının telefonunu söyleyip... Belki e, özel yayın sonrası da e, yeni destekçiler bulma şansını kullanalım mı? Tabii efendim. Biz ek kontenjan açabiliriz açık beyin için. <gülüyor> 0212 343 41 41, 41. ya da açıkradyo adresinden destek olun düğmesine tıklayabilirsiniz. yine e, tabii ki programın internet adresi var. E, açık beyin et efendim. Buradan da işte. <gülüyor> Her ikimize, her ikimize derken ben son derece e, incommunikado bir insan olarak. Muhtemelen sen cevaplıyorsun oraya gelen bütün soruları ama işte bu da e, karşılıklı <gülüyor> etkileşmek istiyoruz. Kendinlikle çok daha... Adresimiz tekrar açıkbeyin.com Evet -gmail .com. evet. Efendim. Ben şöyle başlamak istiyorum. Epeydir bir program yapıyoruz. Ve, ve birçok programımızda e, hem kendimiz anlamaya çalıştık hem de dostlarımız e, bizimle birlikte anlasınlar e, dedik. E, hiçbir zaman tamamlanmamış ve bitmemiş bir işten bahsediyoruz. E, bazen bir sonraki programda e, söyleyeceğim şeyler çok yeni olabilir. Bir, bir önceki programı yanlışlayabilir. Hep bunları Söylüyoruz çünkü hakikaten büyük bir dinamizm içinde. Hakan bir şey bilgi alanı içindeyiz. Ama bu programlar içinde birçok kez hatırlıyorum bazı davranış mekanizmalarının satır başlarını bilinen satır başlarını tekrarladık ve altını çizmiştik ve bunların tekrarında Yavaş yavaş da bu, bu yayın döneminin sonuna da yaklaşıyoruz aslında. Ee, ben bugün şöyle bir şey düşündüm. Ee, aslında sadece ben düşünmedim. Yani işte bu açık meyin e, gmail.com adresine gelen bazı meyin... ...bazı insanların ve hatta kendilerinin e, şu anda tırnak içinde psikiyatrik olarak değerlendirilen... E, sorunlarını ve e, içine girdikleri zorlukları daha iyi anlar olduklarını söylüyorlar. Bu bizim için ciddi bir övünç konusu. Çünkü nöroloji ve psikiyatri hala e, kesinlikle ayrı bir e, tababet alanı olarak icra sanat eğiliyorlar. <gülüyor> Ama işte o temel mekanizmalarla bu gelen maillerden bazı istekleri de hesaba katarak e, ben şöyle bir teklifte bulmak istiyorum sana. Eee Beş altı tane şey çıkarttım, e, model, e, davranış e, sorun, sorunları ile oluşan tablolar ve bunların bizim bugüne kadar verdiğimiz beyin bilgileri çerçevesinde yorumlanmasında bir kolaylığımız olabilir mi beyin açısından? Yani tabii ki e, hiç kimse bunların arasında şizofrenin e, yer almasını beklememeli henüz. Ve e, yine benzeri karış, karışıklıktaki şeylerden bahsetmiyoruz. Ama yavaş yavaş böyle ucu e, çözülmeye başlayan bir şeyler gibi geliyor. Örneğin birçok sefer otizmden bahsettik burada. E, ve otizmin aslında bir spektrum olduğunu, bir şemsiye kavram olduğunu, tek bir şey olmadığını da söyledik. Aslında e, bunları söylerken o programlarda... Beynin hangi mekanizmalarının, nerelerinin e, sorun yaşayabileceğini de söylemiştik ama e, yine gelen e-mailler doğrultusunda bunları böyle kısaca tek, e, tekrarlamak istiyorum. İstersen otizmden başlayabiliriz. Hı, ne diyelim yani? yani biraz da senin sesini duymak istiyorlar. <gülüyor> şey e, Gmail ile gelen mesajlar az konuştuğumu oluyor nerede, ee, nerede diyorlar can e, mesleki tetkik <gülüyor> Peki evet. e, yani istersen yani şimdi e, biliyorsun hep e, ister istemez hani e, her bir davranışın bir beyne referansı var. Beyne referansı olan durumlarda söz söyleme e, hakkı kuşkusuz ama işte şey e, farklı bir disiplinin işte, bir e, komşu disiplinin alanında e, söz söylerken belli rezervasyonların belli had bilmelerimiz tabii, tabii, tabii. olmalı. E, tabii bizden e, yana. Daima daima e, düşünüyorum. Dolayısıyla hani ben benim alanım otizm değil. Çok nadiren, işte, erişkin, iyi fonksiyon eden otistikleri, kognitif işlevsellikleri açısından görüyorum. Özel bir otizm grubu olan Asperger'li birkaç tane hastam oldu. Ama tabii ki bu, bu alan <gülüyor> esas olarak çocuk ergen psikiyatrlarının ya da işte... Evet, Çocuk dalgalanışları e, yapan sevgili dostlarımızın e, çok daha iyi bildiği, çok daha iyi evet. edeceği yerler. E, otizm için ben ne diyeyim? şey diyebilirim tabii ki. İşte e, sosyalleşme e, özel bir, özel bir yetenek. E, homo sapiens'in bir primat türü olarak işte doğduktan sonra. E, o fırlatıldığı, kendini bulduğu öncelikle aile çevresi ve daha daha sonra da işte kültürel çevre, e, okul vesaireyle birlikte edineceği e, bir yetenek. Ama anlaşılan e, otizmde e, Damasio buna e, alan oluşumu, domen formasyonu diyor. Beyindeki bir bölge bu e, sosyal yetenekleri Kişinin bir primat isimli bir hayvan yavrusu olmaktan bir homo sapiens bireyi, kültürlü bir birey olmaya dönüşmesi beyindeki bir coğrafyayı da değiştiriyor. Evet. Orada. Ki değişiklikler sonucu işte işte bir toplum içinde iyi fonksiyon eden bir birey haline geliyor. Bu normlar da orada temsil ediliyor. Anlaşılan bu domen formasyonunun bu alan oluşumu için gerekli adımlar bir şekilde bloke olurlarsa otizmdeki genetik nedensellikle ya da işte bu alanın açık ve gösterilir bir kısım hasarlarıyla bu sosyalleşme mümkün olmuyor. Sosyal yetenekler edinilemiyor. Ee, e, ve toplum içinde e, işlev göremeyen bir, bir, e, bir o türe ait bir, bir evet. birey oluşmuş oluyor. Bu ciddi bir hastalık tabii ki. Tabii. Çünkü bütün primatlar ancak... Ee, sosyal yeteneklerini edinirlerse e, fonksiyoneller. Tabii. Bunu yapamadıkları takdirde de e, hastalıklı oluyorlar. Otizm ciddi bir e, problem dolayısıyla. Ama işte değil mi? Bu e, otistik bireylerde e, zuhur eden sıra dışı bir takım yetenekler de. E, beynin bütünü anlamına gelmiyor. Evet yani bir, bir bir bir bir bir kısım yeteneğin kaybı e, kompansatuar bir takım mekanizmalarla aslında görülmemiş sıra dışı çok evet. hayret verici bir takım evet. yeteneklerinin de zuhur etmesine neden oluyor bu, bu bu bireyler. Zekada da öyle değil mi? Evet. Yani zekanın e, çok türlü bir e, işlev olduğunu e. kabul edersek e, yani işte Herhalde uygarlık, kültür... ...hani ne dersen de... ...onun içinde... ...işlev gören bir insan bireyi olmak... ...aslında... ...bir takım... ...hani tabiri cailse... ...gavurcasıyla bir takım trade-off'lar. Bir şeylerden vazgeçmek... ...pahasına bir şeyleri... ...edinmek. Ve üstelik de... ...fenade bir tarihsel referansı olmadı. Yani hani... Hangi toplumsal kesit, hangi davranışı normal ve e, sosyal istevsel kabul ediyor? <gülüyor> evet. O normaliteye uymamanın e, gösterilerinden biri de otistik olmak. O zaman e, biraz daha aç, açmak istiyorum. Sosyal beynimiz neresi? E, yani sosyal denilen beyin, böl be, beyin bölümümüz. En tutarlı biçimde prefrontal korteksinin hani defalarca seninle dokunduğumuz, refere ettiğimiz alnımızın hemen gerisindeki işte primat evrimi boyunca en fazla gelişen Homo sapiens'te en fazla coğrafyaya sahip olan bölümün hasarı en sıklıkla bu sosyal yetenekleri bozduğuna göre e, buranın kritik bir öneme olsa gerek. Evet defalarca e, bizim monumental e, vakamız olan Phineas Keyes'i de e, söz, ettik, söz etmiştik. Neredeyse dinleye, sürekli dinleyenler onu bayağı bir Hı -hı. E, ismini e, öğrendiler. Ama ee, yani, tab tabii ki belli bir rezervasyonla da e, söylemek lazım. İşte bu e, geniş boyutlu kognitif e, şebekeleri de sıklıkla... Yine konuştuk. Hmm. Klasik nörolojik perspektif belli işlevlere, angaja belli merkezler düşünüyor beyinde. Evet. Oysa ki bu merkezci bakışın kritik bir şekilde terk edilmesidir değil mi bu evet. nörokognitif şebekeler mantığı? Dolayısıyla hani... E, sosyalliğin merkezi prefrontal korteks değil fakat bu sosyallik yeteneklerini edinmek için kritik bir e, şey e, kritik bir nasıl diyelim e, bir bir giriş kapısı. Evet bu nöre kognitif şebeke dediğimiz merkez anlayışından oldukça farklı. E, mesela lob içine sıkışan anlayışlardan da farklı. E, ve birden fazla <gülüyor> lobu da ilgilendirebilen böyle bir şebeke anlayışı e, ne şey yaparken konuşurken e, senin e, sık sık e, nörolog, nörologlara öğrencilere e, anlattığın bu şebekelerin oluşmasında yok, yokuş aşağı ve yokuş yukarı yollar e, kavramına da belki atıfta bulunabiliriz burada yani bu şebekelerin e, oluşmasında bu kavramların e, şeyine rolüne ve e, nasıl oluşuyor bu ilişki hmm. yani e, evet bireyselliğimizi e, veren e, bizi tek tek emsalsiz bireyler yapan işte değil mi B beyinlerimizin o, o olağanüstü plastik yeteneği e, fakat bu plastisite de denilen e, dolayısıyla ...breğe özgü bir takım değişkenlerle e, modifiye olma... E, ...korteks tipinden, beyin kabuğu tipinden, beyin kabuğu tipine değişiyor. Ne kadar e, erken algısal kortekslerde beyin kabuğundaysak... ...o kadar birbirimize benziyoruz değil mi? İşte hani ikimiz de e, belli bir e, mekana baktığında... Aynı şeyi e, görüyoruz, aynı şey haritalanıyor e, primer korteksimize, e, görsel korteksimize, e, yokuş aşağı, yokuş yukarı alanlarda e, bu gördüğümüz dış dünya e, jenerik olarak haritalanıyor. Bir takım, bir takım nesneler, bir takım yüzler e, görüyoruz burada. Evet. E, yokuş yani burada tabii düz bir platformda yokuş yukarıdan. Kastımız... Upstream. Evet. Hani, evet basit alanlardan. Gevurcudaki upstream. Şeye doğru. Evet. Yani primer alanlara... <gülüyor> e, ...o algının akıp gelip de... ...beyin kabuğunda temsil edildiği... ...ilk alanlara... E, ...tek sinaps uzaklıkta. Hemen derhal ulaşılabilecek yerleri e, ...yokuş yukarı diyor... E, evet. ...alan. Ya evet. da upstream diyor. E, ondan daha... ...birkaç sinaps uzaklıkta olan... Ee, alanlara da işte yokuş aşağı ya da downstream diyor. Ee, downstream alanlarda ya da yokuş aşağı alanlarda işte e, bireyselliğimiz belki de emsalsizliğimiz e, emsalsiz e, yaşantılarımız oluşuyor. O zaman hani yokuş yukarı alanlarda bir yüzü yüz olarak tanıdık. E, nesneyi nesne olarak tanıdık. Yani jenerik e, görsel nesneleri e, adlandırabildik. Ama benim senin yüzünü, bu Oğuz dağın yüzüdür demem için, hani bunu Ömer de söyleyebilir, bu Oğuz Tanrıdağ'ın yüzü ama şu kapıdan biraz önce ilk kez giren kişi için sen bir erkek yüzüsün. Evet. Ee, bir genel erkek yüzü e, sınıfı içinde, jener, jenerikası içinde bir... Ayrıca bir anlam taşımıyoruz. Evet. Dolayısıyla onların yokuş aşağı görsel alanlarında herhangi bir aktivasyon yok. Ancak Ömer'in ve benim var senin evet. yüzünü gördüğümüz. Hatta bunun biraz daha abstrak formunda, yani erkek ve kadın yüzü demeden bir öncesinde bir yüz kavramı. Evet. Yani... Evet, evet. Bu bir insan yüzüdür. Bunun cinsiyeti şudur. <gülüyor> Emosyonu budur. Aa, bu Oğuz Dağ evet. yüzüdür. Aynen bu. Dediğim Şu... koşulda, yokuş aşağı işte inmiş durumdayız. Güzel bir örnekleme oldu bence. Yani. Bunun şeyi de diyebilirsem ama. Bak, şeyden de çıkıyorum o zaman. Ee, ha, ben bu Oğuz Tanrı Dağı işte 25 yıl önce. Ben nerede tanındım dedim sen abiye önce. Hmm. Ee, bunu dediğim koşulda artık e, modalite spesifik bilgi işlemeden de çıktım artık seni bir zaman ve mekan e, bağlamı içinde hatırladığım zaman yüzünü e, o zaman artık bir bir kognitif işlemlemeyi Evet evet e, geçmiş durum Evet Evet şimdi e, biraz otizme dönersek e, burada e, otistik bireylerde. Ee, sosyal beyin işlevlerinin etkilenmesi Dur dur otistik beyinlere geçmeden önce Galiba müzik zamanımız geldi ee, Oldu yani müzikten sonra Yine gelip açarız zaman, ee, Fazla zamanı kaçırmayalım Dur sen seçtin değil mi? Ee, ben bahçeyi. sevgili açık radyoculardan Arşivden Seçtim Onlar da Ömer'e yolladılar ee, Efendim bir, birinci müzik aramızda ee, Sanıyorum Mercedes sorsa bir dinleyeceğiz Ömer'ciğim. E, dur e, şey senin seçtiğin ikinci gelecek Oğuz abi anlaşılan Hı -hı. şey. E, Astor Piasola'nın Oblivion'u. E, unutuluş tangosu. Olağanüstü. üstü. Yani. <gülüyor> Unutuluş. Unutuluş. Tangosu. Unutuluş tangosu. Oblivion Astor, astor Piyasa olan. Peki. Kaldığımız yerden devam edelim. Ee, sosyal beyin problemidir, hastalığıdır dediğimiz e, genel anlamda otizmin e, çok iyi biliyoruz ki beynin yaratıcı e, yetenekleriyle, yaratıcı özellikleriyle Hiçbir alakası yok, doğru mu? Büyük ölçüde. Yani yaratıcılığı neyle kullandığımıza. Hatta bağlı. hatta farklı bir yaratıcılığın. Yani işte ha, so doğru. sosyal beyni normal çalışıyor denen insanlarda asla arası diyemeyeceğimiz bir e, bakış açısı sunarak insanlara, işte yani kimin insanlara böyle bir e, tempur grandini. Galiba. E, çeşitli yaratıcılıklar var tabii. Tabii. Yani bir e, otistik bir yaratıcı mesela e, bir romancı olur muydu? Hmm. Şimdi hemen kafamda bir takım e, ergen psikiyatrı dostlarımın şeyini, itirazlarını e, duyar gibiyim. Bir takım büyük romancıları e, otizmle... <gülüyor> bu ilişkilendirme gibi Bizim ama bu. sanki zamanları şey, konuşuyoruz Evet evet sanki e, singesellik pahasına dış dünyayı e, gerçekliği çok daha mükemmel temsil etme yeteneği kazanıyor galiba bir otistik evet. e, işte önemli vakalardan biri 5 yaşında Tam hatırlamıyorum adını şimdi. Hadi Emma diyelim Hı -hı. vakamızın adını. Evet. Emma öyle bir at resmi yapar ki <gülüyor> yani hani yaşıtları bir, bir ne bileyim kibrit at iki çöp at yapabilirlerken anca sadece bir atı mükemmel kopya edebilir Emma. Ama nasıl yapar? Bütün stratejisiyle işte, kendi stratejisiyle ayaklarından başlar. Baktığı at resmine ya da gerçek ata öyle bir tuvali kullanır ki tuval bittiği zaman işte gözlerine ve kulaklarına yer kalmamıştır. Hı hı. Ama çizdiği <gülüyor> gerçekliğin mükemmel bir temsilidir. Evet ee, Aynı vaka bu bir yanılmıyorsam Ramachandran vakası. Sen söz ettin Ramachandran'dan benim olmadığım evet. dönemde. Yani bir Hint asıllı işte Kaliforniyalı evet. kognitif nörolojinin yüksek yıldızlarından biri kendisi. Ve işte sanatsal yaratıcılığın aslında anormal bağlanmış bir beynin eseri olduğu iddiası başlıca ona aittir. Ee, söz konusu Emma vakası 15 yaşına geldiğinde bir biçimde rehabilite olur daha iyi e, davranabilir sosyal ortamda daha bir işlevselliği artar ne bahasına bu e, olağanüstü e, resim yeteneği giderek bozulur evet, evet. değil ha, mi bu tabi. Bu biraz şeye de le paralel işte çok özel bir demans biçimi var hani semantik demans <gülüyor> e, asimetrik olarak sol hemisferi tutuyor sol hemisferde dilsel yetenekleri öyle bir bozuyor ki en sıradan tek kelimelerin manaları boşalıyor işte e, evli çiftlerden biri diğerine diyor ki git bana mutfaktan havuç getir Hasta kişi diyor ki Havuç nedir? Hı -hı. Ee, ama bu kişilerde Yine başka bir Kaliforniyalı Bruce Miller Dikkat ediyor ki bir, bir sanatsal yetenek Zuhur ediyor Eline hiç fırça almamış hiç, hiç palet tutmamış kişi Bir güzel resim yapmaya başlıyor Hatta bu, bu Kişilerin Birkaçının ...toplam eserlerinden bir sergi açtığını biliyoruz. Ee, bu kolektifin, e, ...Bruce Miller kolektifi mi diyelim buna? Evet. Yani... E, ...hani... ...tırnak içinde o normallik dediğimiz şey... ...ya da uygarlık belki de... E, ...yaratıcılık... ...pahasına olan bir şey, onu baskılayan bir şey. O... <gülüyor> O bir-birimde çözülmeye başladığında alttan baskılanan ortaya çıkmaya başlıyor. Evet. Ya ee, da ya da te tekrardan hı. uygarlaştığımızda, sosyalleştiğimizde o e, yani yine ottrınak içindeki yetenekler ortadan kalkmaya başlıyor gibi. Evet, bu sosyalleşme, e, sosyallik kazanma e, otizmden de gördüğümün şekilde öyle. Aslında türe has, e, biraz da türe spesifik bir sosyalleşme ki Temper Grandin'de yani insan toplumu içinde bir türlü e, sosyal ilişki kuramayan hatta insanların konuşmasını bile duymak istemeyen e, bir otistik bir e, hayvan çiftliğinde e, yeni projeleri hayata geçirmekte o hayvanlarla ilgili e, tasarıları düşünmekte e, harikalar yaratıyor. İnanılmaz çizimler, e, arklar yapıyor ve o hayvanların e, işte tırnak içinde normal e, insanlar tarafından anlaşılamayan, anlaşılmayan davranış biçimlerini müthiş bir ön onları e, yakalayabiliyor, anlayabiliyor. Demek ki bu sosyalleşme hem işte yaratıcılığa e, belki de Hani yaratıcılığı baskılayarak gelişmiş bir şey. Aynı zamanda giderek e, türe doğru bir özelleşen. Evet, evet. Yani nasıl demeli? Herhalde şey. iki tane homo sapiens türü vardı. Bir tanesi neandertal, bir tanesi sapiens sapiens. Sapiens neandertalist var kalamadı değil mi? Yani işte bir bir 30 bin yıl önce falan yok oldu ama sapiens sapiens var. Sapiens sapiens'in bütün bu avantajı nedir? Hani bir işte gayet naif de bir bir türüz. Peki hani memeliler içinde biraz e, iri yarı sayılırız ama eğer iri yarılık e, gezegene egemenlik e, şeyi olsaydı, güvencesi olsaydı bizden çok daha İri yarı memeller olduğu gibi iri primatlar da var değil mi? Yani bir gorille orangutanla kıyas kabul edilmeyen bir şey. Hı hı. Ee, evet. Yani herhalde bu, bu yaratıcılığa olanak sağlayan bir şey. İşte, i̇şte tamam çok zeki kedilerimiz var. Çok ayrıksı köpeklerimiz var ama bir ne bileyim kırk küsür bin yıl önceden Lesko mağaralarına evet. o resimleri yapacak başka da bir tür yok. Evet. Herhalde bu Homo sapiens sapiens dışındaki bütün beyinler epeyce, epeyce birbirine benziyorlar. Epeyce homojenler. Evet. Bu kadar Benzersizlik, bu kadar birbirine benzememek, bu kadar her bir insan bireyinin, beyninin diğerine benzemez emsalsizlikte olması belki de bu sorgusuz sualsiz egemenliğin de temeli. Dolayısıyla yaratıcılığında da temeli. Niye? Çünkü bir tek... Memeliler içinde Homo sapiens sapiens'in yavrusudur ki son derece zavallı ve çaresiz bir şekilde doğup, bütün belki de 15-20 yıl sürecek olan o, o matürasyonunu aslında ana karnı dışında geçiriyor. Evet. Öyle ya? Hani işte kedi yavrusu 3-6 ay sonra matürasyonuna ulaşırken. Hı hı. hı, -hı. Um, yani. E beraberinde beraberimizde getirdiğimiz bu sosyallik kavramı şöyle bir spekülasyon yapılabilir mi? Çok fazla ağır bastığında bizim bireysel özelliklerimiz neredeyse görünmez hale... E, kuşkusuz. Kuşkusuz değil mi? Hani, e, bu hep var olan çatışma değil mi? İşte, özgürlük, eşitlik ideali. Evet. Eşitlik, sosyalliğin mümkün olduğunca birbirine benzemesi ama e, onun da seni tek bir bireyi boğmaması. İşte Nazım Hikmet'in ünlü e, herhalde bu, bundan olağanüstü şimdiye kadar e, dile getirilmemiştir değil mi? İşte tek bir ağaç gibi... E, dur söyleyemedim hür ve bir orman gibi kardeşcesini evet. lafı şimdiye kadar işte hani bir, bir takım liberter politik tercihlerde de daima bir daima bir gerilim noktası olmuştur biri biri diğerine öyle görünüyor öyle görünüyor sayeden bir topluluktaki bireyler ne kadar birbirlerine benziyorlarsa o kadar bireysellik özellikleri yitiriliyor. Bu da bu, bu da bu da bir konformite ve yaratıcılık <gülüyor> yitimi oluyor. Ee, hani bunun bunun tersi de işte eşitlikten aa, ödün verme. Yani insan türünün kültürel evrimi de bu dediğin yol, yolun üzerinde kuruluyor, oluşuyor gruplar. E, büyük gruplar sosyal sınıflar milletler e, kendi işlerinde bu sefer benzeşerek bir ortak güç oluşturmaya e, gidiyorlar. Evet. evet, evet, evet. Hani, e, e, e, bunun üzerinden bir takım e, yani eşitsizliği e, rasyonize etmeye çalışan bir takım e, ideolojiler diyelim bunu hani beş parmağın beşi bir mik evet. Ee, evet aslında 30 bin yıl önceki atalarımızın genlerini taşıdığımıza göre aynı beyinlere sahibiz ama beyinlerimiz aynı şekilde bağlantılanmamış durumda bu da emsalsizliğimizi birbirimizden tamamen emsalsiz bir biçimde ayrılığımızı anlatıyor dolayısıyla sayeden şey eşitlik ve özgürlük bir bir çatışan bir durum gibi aynı zamanda ama bir değil mi bir bir, bir politikte ideal. Evet. Kurtulacağımız bir şey değil yani. Hiç kuşkusuz da sanki işte yaratıcılığın temeli de bu bu özel primat türündeki beyinlerin birbiriyle bağlantı tarzlarının birbirine hiç benzememesi. İşte sonra yani Sanatçıların e, yaşadıkları dönemler içinde e, verimli oldukları yıllarda biraz toplum dışı yaşamaları, hmm, toplumda hmm, çatışmalara hmm. düşmeleri, He. bunun bunun zorunlu olarak ödenen bir bedeliymiş gibi e, görünüyor. Yani bazı üstün bireyler, yaratıcı bireyler bu yaratıcı olmaların bedelini toplumla çatışmakta buluyorlar. Evet bu kendi isteklerine bağlı bir şey değil tamamen e, bu yaratıcılığın bir e, şey gibi görünüyor. Doğru. Beleri gibi doğru, görünüyor. Doğru değil mi? Hani, yani, hani, büyük insanlığın kurtuluş adımlarından biri dir e, e, 1917 Ekim devrimi. <gülüyor> Muazzam sanatsal akımlar çıkarır. Futurizmi şunu bunu ama işte kısa süre sonra işte hayal kırıklığına uğramış olan büyük sanatçıların birbiri ardına intiharlarını da görür işte. Ya da Hemen işte Mayakovski geliyor. Yurt dışına bu. gitmeleri, intiharları, hı hı. hepsi bunların kronolojisi veren bir müzik arasında. Dur sen şimdi bir Mercedes Sosa seçtin. Ee, muazzam İspanyolcam'la benim e, hatırlayıp söylemem gerekiyor ama neydi? Acuella Pequenna Cosas'tı. Gerçekten muazzammış hafıza. Yani Pekanyas kolsası küçük meseleler olduğunu anlıyorum da Akueyas nedir orada? Hani küçük meseleleri dert etmemek gerektiğin bir şey söylüyor Mercedes olsa. Peki. Neyse bir dinleyelim. se cree que las mató el tiempo y la ausencia pero su tren vendió boleto de ida y vuelta son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas en un rincón en un papel bir anı, bir anı, bir anı, bir Detrás de la bondad, detienen tan, a como hojas el que el viento arrastra ya aquí. Keşke sen gülürsün, ama Ee, bu güzel müzikleri sizlere ulaştırdığı için Ömer'e de tabii ki çoğu zaman unutuyoruz. Teşekkürlerimizi sunuyoruz. <gülüyor> bu işte e, konu üzerinden giderken e, biraz böyle e, hem davranış nörolojisine yakın olabilecek tabloları e, almaya çalıştım. Bir de geleneksel, klasik <gülüyor> nörologların e, fazla kendilerini yabancı hissetmeyecekleri ve anlamakta sıkıntı çekmeyecekleri, dolayısıyla bir bütünleşmenin imkanını yaratabilecekleri şeyleri de almaya çalıştım. E, bunlardan bir tanesi eğer e, sen de katılırsan düşünce olarak e, obsesif, kompisif, bozukluk ve kısacası ok okabe denen tablo. Biz bunun tabii psikiyatrideki tanınması sınıflandırılması, standartizasyon tedavisi onlarla filan ilgili değil değiliz. Yani biraz önce otizmde yaptığımız gibi yani beyinsel mekanizmalar üzerinden gidiyoruz. Ee, bizim e, çok iyi bildiğin gibi e, engellenemeyen e, hareket bozukluklarımız var nörolojide e, ve bu hareket bozukluklarına biz işte hiperkinetik hareket bozuklukları diyoruz. Bunların değişik isimleri var. Bunu da çok e, kısaltarak söylemek gerekirse engellenemeyen bir düşünce e, motivasyonu veya düşünce arzusu gibi belki çevirebiliriz bunu. Hmm. Um, evet. Değil mi? İşte obsesif e, Kompulsif kişinin karakterize eden özelliklerden birisi gerçekten bu e, intruzif zorlu e, girişken nasıl e, psikiyatrlar hangi terimlerle Türkçeleştirildiler tam emin değilim. E, evet. Düşünceler sadece bir özelliği ama ıh e, yani ciddi bir obsesif olarak hiçbir dolayısıyla bir nasıl diyeyim kendimin de içinde olduğu bir yani. zihniyeti ifade etmeye çalışıyorum. Biz obsesiflerin sıkıntısı tabii ki esneklik yoksunluğu. E, zihinsel rigidite bir, bir problem hmm. aslında. E, yine prefrontal kortekse geliyoruz. E, prefrontal korteks gel geliştikçe primat evrimi boyunca e, kişinin belli bir uyarana vereceği e, tepki esnekleşiyor. E, çünkü bir davranış repertuarı e, açılıyor o evet. bireyin önünde. Evet. Oysa ki e, e, obsesif kişi bildiğini okuyor. Hani bunun bir e, adaptif yönü de var muhtemelen. E, bildiğini okumak için e, yeni enformasyonu e, konusunu fena halde e, titizleniyor. Eh, e, tam da laf bu herhalde. E, obsesif kişi titiz kişidir. E, ama uyaranlara tepkileri hep birbirine benzer. Ee, evet, o en büyük yaratıcılığı Handikam yoktur. Evet. Yeni bir e, yeni bir fikir geliştirmede e, e, sıkıntılıdır. Dolayısıyla habitüel olanı e, huy edindiğini şekilde cevap verme ihtimali çok daha yüksektir. E davranış biçimi e, huy edinilmiş olan şekil olursa sürekli o da o da o da bir zaman içinde problem yaratır çünkü yeni uyaranındaki e, yeni uyarının gerektirdiği e, cevap bir problem çözmeye gerektiriyorsa evet e, kişi de bu problemi çözmemişse o zaman e, adaptif olmayan bir e, cevap verir evet işte buna da buna da değil mi perseverasyon deniyor ...zihinsel, rigidite e, esneklik yoksunluğu vesaire evet. vesaire kendinden örnek vererek e, başladığımız zaman e, ben ciddi bir şekilde kişilik yapılarıyla e, adına bozukluk denen ve herkes tarafından artık gözlenebilen bir bozukluk arasındaki ilişkiyi görebiliyorum ancak Hala e, aralarında derin bir farklılık var. Yani e, tamam, e, belirli kişilik yapıları var. E, bunlar 4-5 ana kişilik yapısı olarak değerlendiriliyor. Ama bunların çevreyle, kültürle ve bilmediğimiz e, faktörlerle etkileşimi sonucunda bundan, e, o kişilik yapıları kendi işlerinden bir şey çıkartıyorlar. Adına bozukluk denen e, bir e, davranış manzumesi e, çıkartıyorlar. Hı hı. Yani bu obsesif kişilerin hepsinin obsesif kompulsif bozukluğa aday olduğunu mu gösterir? Yani obsesif kompulsif bozukluk bir, bir, bir psikiyatrik antidebes birlik. <gülüyor> yani bu kişiler artık e, sosyal bireysel işlevsellikleri sıkıntıları dolayısıyla bozulmuş ve şey bir hekime başvurmak bir psikiyatra başvurmak durumunda kalmış olan kişiler evet. ee, bozukluğu biraz daha azaltalım ve bir, şey, bir kişilik özelliğine Hı -hı. bakalım evet. genelde e, yenilikten canları sıkılan ama aşinayı iyi yürüten işte buna bunlara titiz perfeksiyonist e, e, kişiler diyoruz Evet. Tersine öbür uçta sürekli yenilik arayan avantüre düşkün dürtüleri nereye onları itiyorsa oraya doğru giden kişiler. Tabii. Bu iki kişilik özelliği de aslında belli bir sınırı açtığında klinik oluyor. O zaman psikiyatrlar devreye girmeye çalışıyor. Değil mi? İşte, ilk durumda işte obsesif kompulsif bozukluk yani evet. sürekli bir takım zorlu düşüncelerle uğraşmak, sürekli bir takım stereotipik davranış biçimlerini tekrarlamak durumundaysanız bir gerçekleştirmeniz gereken bir eylemi sürekli erteliyorsanız evet bu, bu. Bir, bir noktada günlük işlevselliği bozabilir o zaman psikiyatrın devreye girmesi gerekiyor. Öbür tarafta e, aklına geldiği gibi davranan e, işte, e, dürtü ne emrediyorsa onu yapan e, bütün rutinden sıkılan ve bütün derdi e, yenilik olan yenilikle fasine olan e, bir bir davranış biçimi. Son yıllarda bu davranış biçimleri ve kişilik yapılarıyla ee, sosyal davranış biçimlerinin e, ilişkisi inceleniyor. Bunların bir tanesi de politik davranış. E yani, hiç de. Işte... Kons mi uyuyor daha çok? E, daima e, bu normatif tırnak içinde ideal her neyse, e, hani kesinlikle tarihsel olarak belirlenen bir normal bu. Nedir normal dışı dürtüsellik? Nedir normal dışı e, inhibe obsesif davranış? Hani her durumda o e, normali, vasatı oluşturan e, bireyler aslında rutini çeviriyorlar. Evet. Çok muhtemeldir ki işte bir yanda diğer taraftaki o dürtüsellerle biz diğer yandaki obsesifler e, bir şeyleri yaratıp düzene koyuyorlar. Evet, evet. Ee, şey. Evet. Dolayısıyla yine tırnak içinde anormal e, ilişkilenmiş beyinlere sahip olan bu, bu bireyler sahip sayesindedir ki e, cemaat değişiyor. <gülüyor> e, bence şey e, iyi bir açılım bu. E, fakat üzerinde daha fazla durmamız lazım. Örneğin e, bir, bir sonraki programımızda bu listeyi belki de sürdürürüz diye düşünüyorum. E, bence bugün için yeterli bunlar. E, öyle diyorsan kabuklu, iki şekerine ne, ne laftı şey? Söyleyecek daha çok şey var. E, yavaş yavaş gitmekte fayda var. Efendim? Dur Ömer bizi kovuyor galiba peki tamam yani zamanımızı <gülüyor> fena kullanmadık evet, gibi görünüyor ben, ben de öyle düşünüyorum peki günler efendim iyi günler hoşça kalınız açık bir nörofelsefe nöroekonomi Nöropolitika, Nörosanat. Hazırlayan ve sunanlar: Oğuz Tanrıda ve Hakan Gürbüz. Hey,